Allahü Teala kitab Kitabı Aziz, Avuzullahi min Şeytanı Rahim. Kâdî Afflahan tezekâ ve fasalla, bel addünyâ, vel ve abqa. İbrahim ve Musa. Salâk Allahu Azîz. Ramazan şerifin son Cumasını idrak etmiş bulunuyoruz. Allah. Şimdi ümmeti Muhammed'e ferah ve saadet ihsan inayet buyursun. Ölmüşlerimize rahmet etsin. Amin. Ve bakide kalanlara niye Ramazan-ı Şerif'e idrak etmek ve orada Hakk'ın rızasını kazanmak, ve reddivanına irişmek ve cemalini görmek şerefini vahş eylesin. Kadı eflehamen tezekkâ, orucunu tuttu, nefsine yan çizdi nefsine havadan, hevesten, isteklerinden menetti bu kimse felaha nail oldu. Yani cennete dahil oldu. Çünkü mukaddis sadık olan Muhammed Aleyhissalatu vesselam yani peygamberimiz verdiği habere göre bir kimse sevabına inanarak oruç tutsa ve teravihlerini kılsa bayram sabahına erişliği vakitte anasından doğduğu gibi tertemiz olacaktır. Bunu haber vermişti. Tabii her dersimizde bunu söyleten sonra arkasında ilave ediyoruz. Kul hakları, kul hakkı, kafir hakkı, hayvan hakkı müstesnadır. Bunlar yerine kaza edilmeyince olmaz. Aldınsa vereceksin, vurdunsa gidip rızasını alacaksın. Hele kafir hakkı kazası gayet de güçtür. Çünkü mümin, müminin hakkını gasp edersen, yarın kıyamet günde senin amale salihatına yaptığın, tuttuğun olacak kıldığın namaza, verdiğin zekata eline atar. Ama kafirde nasip olmadığı için imana saldıracaktır, imanını isteyecektir. Onun için zerre kadar yani kututlarımız içerisinde yaşayan gayrimüslimler, kutut haricinde yaşayan gayrimüslimlerin, gayrimüslimlerin haklarına çok dikkat ediniz. abay ecdadımız onların hakkı içine riaya, riaya demişler, riaya derler. Bunun manası haklarına riaya edilen demek, haklarına riaya eden kişiler demektir. Vay bu işte gavurdu muvurdu vuralım malına alalım falan vermeyelim falan bu gayet de ağır bir cezaya müstahak olursun yövme kıyamette. İmanına saldırır sonra. Geçiyoruz. Ondan gayri oruç müminler namazını kıldı. Orucunu tuttu. Anasından doğduğu gibi tertemiz oldu. Artık elbiseyi temiz giyiyorsun. Kirletmeyeceksin Ramazandan sonra da elbiseni. Ramazanın akıbındaki bayram yapmamızın sebebi Ramazanın gittiğinden dolayı bayram yapmıyoruz. Af-ı olduk, Hakk'ın cennetine rüyakat kesbettik ve Rabbül Alemin rızasını aldık diye bayram yapıyoruz. Yoksa bayra Ramazan geçti, Elhamdülillah bir bayram, bu manada. Birçok manaları var, görenler için, düşenler için. Ramazanın nefse karşı olan şiddet ve dehşeti, mahşer gününün şiddetine bayrama dahil olmak cennete vasıl olmaya benzer. Cenab-ı Hak diyor ki, yarın sabah meleklerine Emrimi dinlediler ve emrettiğim oruçlar namazlarını kıldılar. Mescitlere geliyorlar. Buna mukabe benden kulların sevap bekliyor. Daha mescitten çıkmadan müminlere Cenab-ı Hak ey kullarım dönünüz meskenlerinize. Hepinizi affettim diyor Allah. Bayram bu. Sonra bayram gene eğlence çocuklar işte onlar. Senin bayramın benim bayramım nedir bilir misin? Senin bayramın ve benim bayramım nedir? Af olduğun gün senin bayramındır, benim bayramımdır. Afirah'e masul olduğun gün. O kadar günah var ki bizde, hasenatımız az, seyyiatımız pek çok. Mahiyet içindeyiz. Yani yapmış olduğumuz ibadet ve taatı bir kıymet vermeyelim ona. Bir adam 100 sene oruç düşse ve bu 100 senenin gecelerini sabaha yani bütün ömrü boyunca 1000 sene, 10000 sene ayrı bir insan ömrünü göz getir. 100 sene ömrü olsa bir insanın 100 sene or iyiliğine kulağını benden yana ver. 100 sene uruşsuzsa. Her gün de kainulu namaz kılsa. Hiç başka bir şey yapmasa yani. Başka ihtiyacı olmasa. Bir kere bakır semaya güneşi görmesinin hakkını ödeyemez Allah'a karşı. Cennetu aliyat fazlı keremi ilahidir yani. Fakat Allahü allah Teala Hazretlerinin hoşuna gidiyor. Oruçta müminler ve ibadet edenler onlara had etmez dönünüz evlerinize. Hepiniz af oldunuz. Sen de benim bayramım. Çocuklar için bayram. Fakat yetimler için değil. Yetimler fakirler için bayram günleri acı günlerdir. Hem de çok acı günlerdir. Bunu yetim olanlar bilir. Fakir olanlar bilirler. Zengin çocuklar için değil tabii. Onlar müstesnadır. Onların yemek içmek... Ve oynamaları, sevinmeleri hakla çocuk hakkıdır. Yetimlere bayram günü acı bir gündür. Bunu kafandan çıkarma. Eğer yetim oldunsa bu bayramın acı gününü tatmışsındır. Benim söylememle bunu anlayamazsın. Bu bir hal işidir bu çünkü. Bir, günah işlemediğin gün senin bayramındır. Efendi, kulağını benden yana ver. Allah'a karşı asi olmadığın gün senin bayramındır. Hz. Melekül senin ruhunu ettiği vakitte iman üzere çeneni kaparsan bayramındır. Beni iyi dinle. Kabre girdin, Hz. Münkereğin gelecektir Sen bakma münkirlere. Bunlar saltanat-ı ilahidir, bunlar olacaktır. Hz. Münkereğin sana şu soruları sorar. Eğer dünyada Allah dedinse ve Allah'a gönlünle sevdinse cevabı muktedir olursun. Eğer Allah'ı sevmedinse... Bunları safsıda zannettinse o vakit 100 tane kamyon kitap okusan cevap vermeye kadir olamazsın dilin tutulur çenen kitlenir. daha seni ve beni kabre koyup da bizi kabre getiren samimi arkadaşlarımız sadık arkadaşlarımız güzel zamanla senin arkadaşların olabilir güzel zamanında güzelliğin geçtiğinde arkadaşların dağılır senin başında sıhhatliyken senin arkadaşların olabilir. Sıhhatın bozuldu mu arkadaşların seni terk edebilir. Memurken, amirken, makam sahibiyken arkadaşların pek çoktur. Vaktaki tekahül olsun, o arkadaşların senin üzerinden çekilir gider. En büyük arkadaş amali i salihatındır. Allah'a yaptığın ibadet ve taatındır. Yahut en kötü arkadaşın Allah'a karşı yaptığın isyanlarındır. Senden beraber gidecek çünkü ahirete. Senin ayrılmayacaklar. Akrebini, yılanla cehennedeki bunun ateşini buradan götürürsün cennetin miftahını cennetin köşklerinin saraylarının tapularını orada bulunan hurilerin mihirlerini gene buradan götürürsün çünkü dünya ahiretin tarlasıdır burada ek orada biçemez burada arpa eken arpa biçer Buğday eken buğday içer ısırgan eken ısırgan biçer değil mi? hiç var mı? gördün mü sen buğday ekte arkadan arpa biç yahut ısırgan et arkasından buğday olmaz öyle şey anlayışın Hayır hasenat yapanlar buradan ekiyorlar hak manevi tarlalara, orada onu biçeceklerdir. Ömür sermayesini yiyenler çok pişman olacak, ellerini ısıracak, saçlarını olacak, sakallarını koparacaktır, fayda olmayacaktır. Haber veriyoruz. Allah'ı bilmedinse, Allah'ı bulmadınsa, Allah'lı olmadıysa göğünün, hak korkusuyla titrelemedinse, hak aşkıyla gözünden yaşlı ekmedinse, işin dumandır. Dokuz fakülde bilirsen on sekiz camil eseri hitama yıldırsen, hiçbir faydası olmaz. Bütün diplomalar, hepsi tapolar, diplomalar, banka kağıtları, banka defterleri, hisse senetleri kabrin dışında kalır. Ahbabı ı kabrin dışında kalır. En samimi ahbabın, seni terk etmeyen en samimi, en sadık ahbabın seni kabre götürür. Senin üzerine namaz kılar, cenazeni oraya koyup kenara çekilmez, namaz kılar. Senin affı, mağfiretini için Allah'a yalvarır. Senin tamim arkadaşını eğer. E bazı sıralar getirir arkadaşını koyuyor. Kendi kenara karışmıyoruz kimsenin itikad ve imanına. Ama öyle arkadaş senin arkadaşın değildir. Arkadaş, kıyamet günde Cenab-ı Hak ki, arkadaş, böyle arkadaşı reçilin kendine. Ahiret arkadaşı ara. Allah arkadaşı ara Allah. kendine. Mahşer günde cenab ki, ki olacak bu hadisat, bir müminin bir sevabı eksik kalacak. Mizan-ı İlahi'de. Vakkal terazisi Allah'a mahsus bir terazidir. Sana anlatmak için, bana anlattırmak için böyle olmuş. Bir sevap eksik kalacak. Efendi dinle. Cenab-ı Hak diyecek ki ey kulun bir sevap bul, bize bu hadise bir takım ibretler vermekte. Bir sevap bul, seni cennetine koyacağım. Namaz onu göstermekte. Esselamu Aleyküm ve Rahatullah sağ tarafa dönmek, anaya ve babaya müracaattır. Ona işaret, kıyamet günün numunesidir namazın şekli. Yani remzi Rumuzları vardır. Her ibadetin rumuzu vardır. Namazın rumuzu mahşer gününe işarettir. Sağ bakmak, sağından şefaat bekleme. Yardımcı arama. Sol tarafa bakman, selamun aleyküm ve rahmetullah. Sol taraftan yardımcı bekleme. Sağına bakar, anasını babasını görür. Bir sevap ister. Anneciğim beni dünyaya getirdiniz. Babacığım, beni dünyaya getirdiniz. Dünyada beni beslediniz, yetiştiniz, büyüttünüz. Şimdi sizden ricam bu benim. evladınızım Siz yer parçanızım. Bana bir cevap ver. Babası der ki evladım benim ne olacağım malum Ben nereden bulacağım sonra eksik kalırsa. Sana büyük şey gösteriyor ders Allahü Teala Hazretleri. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Anneye döner. Anneciğim beni beslemiştin, Yüklelerini terk etmiştin. Rahmetle beni taşımıştın. Bir sevap. Evladım doğar ama ben nereden bulayım eksik olursa. Benim halim olacak? Çünkü artık galip kalkmış. İdam sehpaları sırayla dizilmiştir. Öyle ya da mahkeme oluyorsun yani. Yani cehennem hazırlanmıştır. Zincirleri, bu kolları, zebanileri hepsi asr hazırlanmış böyle. Mahkeme görüyor, hemen cebkat diyorlar, hiç durmak yok. Tepe saçından yakalıyor, yurafil mücridini bismi mahum, fe yuhasu bin nevasi ver akdam, fe bi Tepe saçından yakalıyor, ayağından yüz nü atıyor başıca. Hemen Allah'ın hesabı çok seri. Bulamaz bir cevap, o vakit arkadaşı Allah yolunda bulunan arkadaşı, Allah yolunda bulunan arkadaşı, ahret yol Allah için arkadaşlık yapan çıkar der ki ya Rabbi benim arkadaşımda ben bir sevap verebilir miyim verirsin Ya Rabbi bir sevap değil hepsini vereyim o cennete gitsin ben nara gideyim. ben arkadaşım... Allah yoluyla beraber olduk ona biz. Zat-ı beraber secde ettik. Allah. O bak buyur ki demek ki arkadaşına bu kadar bağlısın ben senden daha cömertim İkiniz elle tutunuz cennete gidiniz der Cenab-ı Allah. İyi arkadaştan bahsediyorum ben kötü arkadaştan bahsetmiyorum. Senin en iyi ilk arkadaşın nere bilir misin? Ahlakı hasenen, güzel ahlakın. Arkadaşın senin o, senin beraber gidecek. Şimdi salih arkadaşlar insanı kabile götürürler ama namazını kılarlar. Mangfetin için Allah'a el açarlar, gözyaşı dökerler. Sonra senin benim vefatından sonra kapılarımızı çalarlar. Ey arkadaşımın ailesi bir ihtiyacınız var mı? Çocuklarım benim çocuğum sayılır. Onların gözyaşını silerler. Arkadaşının çocuklarına yardım ederler yani. Mühtat ise gene bir hâmiye ihtiyaçları vardır, bir amucaya, ammiye. Onu görmekle o iftar eder. Amucam var benim diye yavru. İhtiyacı da olmasa, manevi ihtiyaç bunlar. Sevgiye ihtiyacı vardır. Muhabbeti ihtiyacı vardır. Bunu yapabiliyor musun? Ha. İşte arkadaş bu şimdik. Ondan gelişi arkadaşın değil senin. İçki arkadaşın, fışkı arkadaşın, kumar arkadaşın, zina arkadaşın, Allah'a karşı isyan arkadaşı arkadaşın arkadaşın diye. Vallahi ve billahi düşmanındır. Kıyamet günde seni yakana sarılacak birbirinden davacı olacaksınız. Evladım sizi tenzih ederim. Böyle konuştuğuma bakayım muhatap olarak sizi. Böyle yapanlara söylüyorum. Ya Rabbi beni bu azdırdı. Beni yoldan bu çıkarttı. Ben azabı hak ettim ama bana bir azap veriyorsan buna iki misli ver ya Rabbi. Bu şekilde. sadece baş başa mahşer gününde. Kur'an-ı Kerim aynen böyle bunu ifade etmektedir. Sureyi ahzabın sonunu aç, ve oku. Tercübesine bakıver. Ya Rabbi azabın ilk katkısı buna ver. Bunu lanet ile lanetle ya Rabbi. Lanet Büyük lanet ile lanetle rahmetinden tart bunu. Beni yoldan çıkarttır. Allah'tan beni men etti. Hak yoldan men etti benim yolumu. Bir yolumu kilitli benim. Geçiyoruz. Başında aklı olanlara, gözünde ibret olanlara hitap eyledik. Ha, Kabre girdiğin vakitte ayakların daha, dostların senin ayakları tıpır daha kabre de içindirken... Hazreti şey gelir, Münkere'in gelir. Kurtulamazsın. Padişah da olsan kurtulamazsın. Emir de olsan kurtulamazsın. Hacı Hoca da olsan kurtulamazsın. Mutlaka gelecek. Karşılaşacaksın. Melek-ül e karşılaşacaksın. karşılaşacaksın. yoktur yokturiz. Arkası devam eder. Akabeler başlar artık. Akabeler, sorular başlar sırayla. Bitti elinden iraden çıktı. Zaten bu alemde de bir iraden vardı. O da elinden çıktı Şimdi Teslim oldun oraya. İlk kapı kabir. Dostlarının sırtına bindiği vakıtta ya şöyle seslenirsin ya böyle seslenirsin. Ya şöyle bağırırsın. Hemen beni yerime götürün. Allah için götürün. Yollarda beni oyalamayın. Götürün beni. Çünkü neden? Benim Habibi Muhammed bekliyor. Allah. Cennet bekliyor beni. Götürün beni yerime. Yollarda oyalamayın beni. Veyahut da eyni tesabuhuna. Beni nereye götürüyorsunuz? Götürmeyin beni. Allah aşkına götürmeyin beni. Bekliyor. Ağzını açmış bekliyor. Sen şimdiki inkar et. Bakalım bu inkarın seni bu azaplardan kurtarabilecek mi? İkrar eden kazanır. İnkar eden kaybeder. Kabire girdin sorusu soru oldu mu? Soruya cevap verdin mi? Bayramın. Kabirden kalktığın gün halk ikiye ayrılır. وَفَرِكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيكُمْ فِي السَّعِيرِ <gülüyor> Kur'an'dan Allah'ın Allah ayetiyle söyleyeyim sana. İkiye ayrılır. Ehli cennet, ehli saadet, ehli şaka. Şakiler, kötüler yani. Asiiler, kötüler. Münkirler, kafirler onlar bilecem olurlar salihler aşıklar şehitler gaziler insan gözü sürenler hakka aşık olanlar süleha sakın zannetme ki böyle orada işte dünyadaki bulunan süleha gibi kamburu çıkıp beyaz sakallı yaşlı kişi koca hani eğer sana sana verecek olan güzellik yani ehli, ehli cennete verilen güzellik sana da ve bana da güzellik inşallah Ümidimiz Allah'tan böyle. Dünyaya çıksa bir daha güzellikleri mat olur, mat karşısında. Gençleşecek, gücüleşecek. Erkekler 33 yaşında, kadınlar 18 yaşında olacaklar. Bir nimet verilir, elinden bir daha alınmaz. Bir güzellik verilir, çirkinliği yoktur. Bir sıhhat verilir, hastalığı yoktur. Bir hayat verilir, ölümü yoktur yani. Ebediyet, saadet inşallah. Bu bir kelime alıyor efendiler. Bir kelimeyle, bir kelimeyle. Ucuz gayette La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah. Bir kelimeyle alınıyor. Risale-i İkrar kalbile tasdik. Risale-i İkrar kalbile tasdik. Bir kelime. Öyle, biz bunu çok söyledik öyle ama 80 sene namaz kılarsan belki bir, bir defa söylemek Allah'ın mem memnun olacağı kelimeyi ifade etmişsindir. 30 sene oruç belki kelime Cenab-ı Hakk'ın rızası o tevhid yapmışsındır. Onu, onu bulmak için uğraşıyorsun, hak rızası için uğraşıyorsun. Boşuna kafanı yorma böyle. Ramazan'dan namazı camiye geleceksin. O da güzel bir şey, iman alameti. Kadirden Kadir'e camiye uğrayacaksın. O da güzel bir şey. O da iman alameti. Bayramdan bayramı camiye, o da bir iman alameti. Ama Müslüman'a yakışık olan, insana yakışık olan, verilen nimete teşekkür etmek lazımdır. Senin kıçına giymek üzere verilen pantolonu verene secde edeceksin de, rükû edeceksin, teşekkür edeceksin de, o pantolonu giymek için kıçı veren Allah'a teşekkür yok mu senin? Ramazan'da ne rımazan, bayramdan bayram mı? Cuma'dan cumaya mı yani? Başına takke verdi, başına takke verdi, takke verene teşekkür var, rükû var. Ya o takkeyi giymek için başı Allah'a teşekkür olmayacak mı yani? He, soruyorum. Yani. Mü'mine layık olan Allah'a mühtaç olduğu kadar Allah'a ibadet etme ve Allah'la olmadır. Cehenneme tahammül edeceği kadar günah işlenedir. Ateşe ne kadar tahammül ediyorsun, günah işle bakalım, haydi buyurun. Her şey bitti. Rütbeler ilga, kasalar mülga. Şakiler bir tarafa, sahipler bir tarafa. Yakın bir zamanda. Bunu sana ezan göstermekte, laf kalsın. Ezan okunduğu vakitte ehli iman hemen Allah uzunluğu koşuyorlar. Ayrılıyorlar yani topluluklarda. Eğer sen kafanda ibret var, düşünecek kudretin var mı? Bunu göreceksin o hayatı. Ezan okundu mu? ayrılıyor hemen. Said'e ayrılıyor. Doğru huzurullah. Allah'ın davetine icabet. et. Efendim bizde Hepimiz müminiz elhamdülillah. Kılanı kılmayanı. Ama layık olan müminlere layık olan sıfatları söylüyorum. Be. Sözümü ters anlama sakın. İnsan hayat boyunca bir zerre kadar hayır yapsa mutlaka onun mükafatını görecektir. Zerre kadar şer yaparsa onun da cezasını görecektir. Allah Kur'an'da böyle ilan etmiştir. Muhbir-i Sadık, Resul-i Ekrem, Rahmetelil Alemin böyle haber vermiş, tevdik etmiştir bizlere. Sonra işte bayramın senin. Sahte tarafına toplandınsa eğer bayramın. Şakıylar tarafına gittinse ağla. Ağlayamazsan niye ağlamıyorum diye ağla. Ben de ağlamak hissi mi kayboldu? Paran var değil mi? İraden de vardı. İşte sen yiyiverdin kimse seni ayıplamazdı. Belki Allah'a incide peygamberi gücendirir ümmet Muhammed sana karşı kalbinden kırılırdı terbiyesiz yaptığın için. Oruç yemek bir günah. Aşker yemek ikinci gün büyük günah. Daha diyor şun bu şey bu alaksızlık o. Komşun kafir. komünist. La ilahi, en büyük düşmanı olan bir millet, ölüsü var. İnsan sen radyonu açamazsın akşam, çalgı çalamazsın yani. Komşum Hristiyan. Perize girmiş, et yemez çünkü. Perize girdi vakta Hristiyanlar. Karşısında pirzola yiyen ahlaksızdır. Demiyorum, karışmıyorum kimsenin şeyine. İnsan, oruç tutar tutmaz, Allah helekenin arasıdır. Ben buraya bu kürsüye çıktım, acaba oruçluyum, muyum Sen ne bileceksin, benim havalimi? Allah biliyor. Onun için mükafatını Allah hazırlamış. Gizli ibadet bu. Oruçtan müminleri Cenab-ı Hak gizli alacaktır. Babı rayandan içeri dahil olacaklardı. Ve şöyle söyleyecekler: Biz gizli ibadet yaptık, gizli ibadet. Bu gizli ibadet. Allah da bizi gizli olarak buraya aldı diyecekler. Karşın gölgesinde mi yoksun? Nara gidenler mi? Zebarın hışmından kurtulanlar yakaların kurtulanlar bayram yapsınlar. Bayram onlar için. Sıratı, sıratı, sıratı, sırat, sırat. Hem dünyada var hem ahirette var. Dünyada sırat doğru yol, İslam dinidir. İslam yolunda doğru gidenler sıratı çabuk geçerler orada. Kim bir sırahtan kendini kurtardı, nara düşmedi, bayram yaptı. Cennete dahil oldu. Civar Mustafa'da iskan oldu. matlab ve ala maksad-ı alan âlân cemâli bâkemmâli ile müşerref olanlar, onlar cennete, cennete girdiler. Bayram yaptılar yani, bayram o işte, bayram o. Yoksa burada yersin, içersin, iki yere hizmet edersin. Yani bir yüz numara, bir mutfak. Hmm. Şimdi bak Müslümanlar, at olacağız, yarın iblis bağıracak, nida edecek. Nasıl feryat edecek? Nasıl feryat edecek? Bütün alenesini o ordusunun başına toplayacak. Diyecekler ki, onun alenesi vardır. İnsanlardan da vardır. Onun alenesi. Şeytanın alenesi vardır. İnsanlardan da. Cinlerden vardır. İnsanlardan da vardır. Ne oldun? Seyyidimiz, Efendimiz seni böyle kızdıran, seni böyle feryat figana gargeden, göz yaşına gargeden nedir? Haberiniz yok mu? Allah müminleri, Allah'a karşı abid ve zahid olan müminleri, Orucunun tam müminleri, ibadetini yapan müminleri, zek zekatını, sadakatını veren müminlerin kafesini af etti. Afa aradılar. Hadi bugün onları meşgul ediniz. İçkiyle, zinayla. Bugün şimdi ağzı oruçlu bir mümin bayram bir gün karakala dökecek. Birisini dövecektir çünkü içki yiyecek, aklı girecek, güzel olacak. Parasından deli oluyor. İçki yiyen bir adam parasından delili davet etmektir, mecnunluğu davet etmektir. Ey müminler şimdilik birkaç daha söz söyleyeceğim, bitiriyorum. Uzatmayacağım, kısa kesti. Namazın noksanları ne? İyi dinle. Namazın noksanlarını sehvi secdede ikmal eder. Vacibin terk tehhiri, farzın tehrinden sehvi secdede iktiza eder ve namazın noksanını bu ikmal ettiği gibi oruçlarda bazı yaptığımız noksanlıkların ikmali fitre iledir. Fitresi verilmeyen oruç muallakta kalacağını söylüyor. Muallakta kalacak diyor. Muallakta. Yerine vasıl olmaz yani. Bizim mezhebimiz Hanefi olmak münasebetiyle bizim mezhebimiz Hanefi olmak münasebetiyle zekat düşen yani nisa malik olan fitre verir. Nisa'lı malik olmayan fitre alır. Yardım bayramı. Bu Ramaz Ramazan bayramı şeker bayramı değil. Ramazan bayramı fıtır bayramıdır. Yardım bayramıdır. İftar bayramıdır. Allah'ın ziyafet bayramıdır. Allah! Ve bu fitreyi bayram namazına evvel vermek lazımdır. Yani bizim mezhebimizde nisa'lı malik olan kimse, yani zengin olan kimse, zekat kime farz oluyorsa, fitre'yi o vermekten mükelleftir bizim mezhebimizde. Meshebi Hanefi'de, Anef'te. Fakat İmam-ı Şafi Hazretleri'nin mezhebinde herkes fitreyi verir. ...bu bir vazife-i diniyedir. Ve bizim milletimiz de cömert... ...cud-u kerem sahibidir, bu, biz bunu biliyoruz... ...en fakiri bile idresini vermektedir ki... ...çok isabetli bir iştir. Emir değildir ama bir vazifedir bu. Bu mutlaka fiterinizi verin. Yani orucun rızay-ı şerifiyle yerine vasıl olması için. Ve namazdan evvel veriniz. Bir gün Osmani bin Affar Allahu anh... ...efendimiz hazretleri... ...iki zihanser verif peygamberimize gelmiş demiş... ...ya Allah dikkat buyurun... ...ya Resulallah, ben demiş dalgınlığa arası geldi... Fitreyi veremedim demiş bayram namazından evvel. Bayram namazından sonra versem olur mu? Yahut verdim bir de köle azal ettim. İki rivayetler böyle. Köle azal ettim fitreyi verdim bir de köle azal ettim. Köle köle. İnsan vakıtları esaret var köle azaltı falan var. Efendimiz duyurmuşlar ki bayram namazından sonra ver, ver, verdiğin fitrede aldığın sevabın mükafatına ayrılmak olmak için bayram namazından sonra fitreyiyle beraber yüz tane köle azal etsen o sevaba dair olmaz. Acaba bildin mi? Bu da ramazanın faziletini göstermektedir. Bayram günün sakın ha fuş yattı, içkiyle fışkıyla meşgul olma, ibadet ve taat, kabiristanlara gidiniz. Bak düşününüz geçen bayram hanemizde kimler vardı? Efendim aynen duruyoruz. Peki, 30 sene evvel kimler vardı? 20 sene evvel kimler? Beyaz saçlı, haminden, nur yüzlü deden, sofradaydı değil mi? Onlar nereye gittiler? Onlar bak buraya gittiler. Belki son ömrümüzün son namazanını geçiriyoruz. Son bayramını göreceğiz. Onun için kabiristanlara gidersiniz, otları yolmayınız kabiristanlarda çiçekleri koparmayın, otları yolmayın, kabirleri çiğnemeyin. Kabir üstüne basmak hamile kadının karına basmak gibidir. Pek vakit dar oldu, ne yapayım? Kusurum affedin benim. Uzattı Kudayıcızlere. Dedi bayırandıram. Allah inşallah burada kaybettiğiniz şeyi mükafatını Allah maddi iman verecektir. He, sonra efendime söyleyeyim, kabirlere basmayın üzerine. Allah kadar imtihan kenarlarında falan yürümeli. Üstüne basmak kabirin hamile kadının karına basmak gibidir. Geçiyoruz. Otları koparmayın, çiçekin sulayın kabirlerinizi. Ve tefekkür edin Düşünün ki, bastığın toprak nice mahbubenin, mahbubun, güzellerin, güzel kadınların, güzel erkeklerin yüzleri, nice vezir-i padişahların yanaklarıdır. Yanlarına sokulamazdın ki üzerine basıyorsun. Yakın bir zamanda biz de o hale gireceğiz. Bunu evveler düşün. Sonra kabin kenarına var. Selam ver kimse. Selam ver. Otur. Bildiğin sureleri oku. Sureyi yasin oku. Bak vesaire sureler eftaldir. Fakat Cenab-ı Hak fakr-ı mahdi eserler Kur'an'da. Neyi biliyorsan oku. Allahü Teala Efendim, kabul edecektir ve meclisine ikan edecektir. Bitti. Onu da geçiyoruz. Şimdi az evvel demiştim ki Müslümanlar bayram günleri bayram günleri kara için musibet günleri de duymuştur. Değil mi? Kullanım ben de Peygamberimiz zamanında olan bir hadisatı her şeyde ben söylerim ki de bizlerin iman olanların merhametini tahrik edeyim diye söylüyorum bu kıstayı. Yine kalemizde iman olan muhakkak surette bu kıstaların büyük ibet alacak ve hemen mürvete elini atacaktır mürvetine. Fahrisalet sabah namazını kılmışlar bayram namazı Mescid-i Şerif'ten dönmüşler geliyorlar bakmışlar ki çocuklar oynaşıyorlar bayram günü. Yalnız kenarda bir çocuk boynu bükük ağlayıp duruyor ufak bir yavruca. Efendimiz çok rakik idiler. Çok ince. Hemen kırılırlardı. Onun için, cenab Allah Kur'an'da ya Habibim onların sözü seni mahzun etmesin. Hemen kırılır Peygamber. Onun için Resulullah Efendimiz'e böyle Hatta birbiriyle çağrı gibi peygamber ismini çağırmak hafızları okuyorlar. Müritte ya Muhammed filan diye. İnsanın ameli hap dolunur Tevkir ve te azir lazım peygambere. Çok peygamber rahmetli iş yapıyor. Çünkü rahmetellil alemin. Allah'ın rah rahmeti sıfatının zahir olmasıdır kainatta. Madden görülmesidir yani. Gözle görülmesi demektir peygamberin. Rahmetellil alemin. Bütün alem, bütün alemler olan rahmet olur peygamberimiz. O, ağlamını görücü hemen sokul yanına geldi. Başını okşadı kendisini. Evladım niye ağlıyorsun bugün bayram dedi. Bak herkes seviniyor çalıyorlar Evet çalgı çalabilirsin bayram günü. Çalgını çal. Ama küfriyat fuhşiyat çalma. efendim müsaade etmiş çünkü. Demiş Hazreti Ebu Adekar, herkesin bugün bayram var. Bizim bu bayramı bırak çalsınlar demiş Hazreti Ebu Adekar Cenab-ı Peygamber. masarını vurursun. Kötü şeyler yok Yakışmaz insana. Fuhşiyat muhşiyat kötü şeyler. Evladım ne ağlıyorsun? Bugün bayram bak herkes yedi. Efendim ben, ben ağlıyorum kim ağlasın? Benim kimsem yok. Babam bir harfte gazada şehit olmuş. Ben kimsiz kaldım. Onların onların o oynamaya hakları var. Sırtlarında güzel bir şeyler giymişler, karınları tok. Benim ne sırtımda elbise, en ne karında lokma. Ben ağlayayım mı, sevineyim ya? dedi amca dedi. Efendimiz tanımadı devre. Bu ara gözlerinden saklanmışlar yaşlı külli efendimizin. Evladım ister misin ben senin baban olayım? Kabul eder misin acaba? Ben seni haneme götüreyim, baban olayım. Babalığın yani. Ayşe annen olsun, Fatime halan olsun, Hasan Hüseyin senin kardeşlerin olsun. Ali Ammin olsun ister misin deyince sen Resulullah mısın dedi. Tanıda o vakit. Sena peygamber o yetimi aldı. Başını okşadı ve omuzcağızını aldı Efendimiz. Onu hane-i götürürler götürdüler. Yedirdiler, içirdiler. O vakit bayram yaptı yavrucak. Sen de Resulullah'ın böyle nazarına bir uğrarsan nazar-ı iltifat Muhammediye bayram yapacaksın o vakit. Ya Rabbi senin Habibini kırdık, incittik, gücendirdik. Bize Nigah-ı Muhammed ı bir kere bakmasını Ya Rabbi temin et bize Habibini. Habibin. Sen şennik Cenab-ı Peygamberin makamında ol. Böyle yoksulları, yetimlerin gözyaşlarını siler. Göz yaşı silerinin gözünü, yaşını Allah siler. Yokları sevinilenleri Cenab-ı Allah yomi kıyameti sevinir. Hem dünyada sevinir hem ahirette. Allah ganidir, vallahi vasiin, alimdir. Hepinizin bayramınıza tebrik ederim. Uzun ömürler muammer olunuz ve size gene yalvarıyorum. Bak Bayramdan sonra gene böyle cumaları falan gelin bizim camiyi terk etmeyiniz. Benim yalnız ben buraya mahsul Bütün camilere gidin ve ibadetinizi terk etmeyin. Bak kardeşlerim makul düşününüz. Her gel her geleninizden bir para, bir bilet geçsek diyeceksin ki hoca parayı toplanmak için bir çağırıyor bilet geçiyor diyeceksin. On para almıyoruz. Cami bedava, meyzin bedava, imam bedava. Niye sesleniyor? yol varıyoruz diye Gelin camiye. Ecrü'nü Allah'tan istiyoruz yahu. Ecri Allah'tan istiyoruz. وَمَا أَسَرُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ Allah'tan istiyoruz. Onun için devam edin. Şeytana tabi olmaktan, kötü yollara gitmekten bir şey çıkmaz. nihayeti i nedamettir, felakettir, ahu vahtir. Allah yoluna gelin ki Allah sizi saadete kavuşturar.